ve insan la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra da tabi Allah'ın peygamberine inanıp, kitabına inanıp, Allah'a inanıp ben müminim diye ortaya çıkan insan da tabi her işini Allah'ın emrine göre yapacak. Her işini de Allah'ın emrine göre yapmak zaten iyi yaşamak demek. Yani Allah hırsızlık yapmayın, adam öldürmeyin, kimseyi üzmeyin, zulmetmeyin, merhametli olun. Kur'an-ı Kerim'de böyle şeyleri buyurmuş öyle yapacak. Peygamber Efendimiz... Şu namazı kılın, bu tesbihi çekin, şöyle olun, böyle olun buyurmuş. Elbette onlar da netice itibariyle. İman insanı zaten güzel şeylere götürecek. Ve böylece neticede mümin olup da güzel ameller işleyenler cennete girecek. Tabii mümin olmayıp da güzel amel işlerse bir insan ne olur? İmanı olmayanın cennete girmesi yok. Katrin yanı Yani... Ayet-i kerimeyle sabit ki Allah'a şirk koşan, Allah'a tam inanamamış insan, hadisi şeriflerle sabit ki katiyen cennete giremeyecek, Cennenin, cennetin kokusunu göremeyecek, duyamayacak, uzaktan şeyini bile göremeyecek. Cennete girmenin şartı önce Allah'ı tanımak. Allah'ı tanımadan, cennete bulamadan yani, Allah'ı bulamadan cenneti bulmak mümkün değil, cennete girmek mümkün değil. Onun için ilk mühim iş tabii Allah'ı bilmek ilmi oluyor. Marifetullah ilmi oluyor. Efendim, taklidi imandan, tahdifi imana geçme çalışmaları oluyor ki tasavvuf dediğimiz şey yani. Neticede insan iyi şeyler yapar, yapar, imanının ışığı altında ve cennete girer. Ve innal racule hatta yuktabe indallahi sadiqan. adam Müslüman ve doğru sözlü, doğru sözlü, doğru sözlü, doğru sözlü. Doğru sözlü Nihayet Allah'ın yanındaki divana, Allah'ın yanında Sıddık diye yazılır bu adam. Yani Sıddık sıfatını alır. Sıddıkın diyoruz, Ebu Bekir Sıddık diyoruz. Sıddık sıfatı, çok kıymetli bir sıfat. efendim Çok yüksek Müslümanlık vasfı yani. Doğru sözlü ola ola nihayet Allah onu Sıddıklar defterine yazar en doğru sözlü en halis muhlis insanlar sınıfına girer doğru sözlülük sayesinde feynler çezibe yehdi ile fücur yalan söyleme alışkanlığı da insanı ayağını kaydırır kötülüklere haramlara günahları işlemeye kaydırır ayağını yalancılık günahkarlığa getirir fıskı fücura getirir efendim Allah'ın emrinden dışarı çıkmaya getirir Allah'ın emrine uymayan işler yapmaya götürür ve o, o da ve innel fücure yehdi ilenler böyle kötü işleri yapmakta insanı sonunda cehenneme düşürür cehenneme düşürür ve innel racile li bu hatta yüksebe indallahi pezzaba adam yalancılığı kendisine meslek edilmişse perva etmeden bir ayağının üzerinde kırk tane yalan söylüyorsa yalan söyleye söyleye Nihayet Allah yanında, Allah katında, Allah ilminde, O'nun adı kezzap, yalancıların yalancısı, çok yalancı herif diye yazılır. Sıddık yazılmak nerede? Ebu Bekir Sıddık Efendimizin lakabı gibi bir sıfata sahip olmak nerede? Kezzap diye, Müseylimetül Kezzap efendim gibi böyle e, mücimce Allah düşmanı, Allah'ın sevmediği insanların sıfatı olan bir sıfata sahip olmak nerede? Onun için mümin. Doğru sözlü olman çok dikkat edecek. Yani şaka bile olsa yalandan uzak duracak. Şakasının bile altında yatan mana güzel olacak ve doğru olacak ve yalan olmayacak. Netice de şaka yapıyor, latife ediyor ama e, tatlı bir latife olacak. Hani onun için ne demişler eskiler? Latifenin latif olması lazım. Latife, latif gerek. Kaba saba bir latife olmaz. Şaka yaptık iyi ama bu şakaya hiç şakaya benzemedi başka bir şey derler yani hiç şakaya benzemedi şaka yaptın ama böyle latife mi olur böyle şaka mı olur derler yani kötü olmayacak şaka güzel olacak latif olacak Allah Celle Celaluhu Müslümanlara mutlaka doğru sözde olmayı emrediyor ve şeyde Resulullah Efendimizin de sallallahu aleyhi ve sellem Allah şefaatine cümlemize erdersin, En en başta gelen vasıflarından birisi de vasıfıydı. Yani doğru sözlü olmak. Yalan söylemez. Emin, güvenilen insan. Daha peygamber olmadan peygamber efendimizin yaşadığı kavmi arasında, şehir içinde kendisini tanıyan efendim milleti içindeki lakabı emin idi. Dürüst insan. Güvenilen insan. Herkes malını getirip ona emanet ederdi. Kasa. Kasasını getirip kesesini getirip ona bırakırdı. Hatta Medine-i Münevveri'ye hicret zaman kendisine emanet bırakılmış paraları Hazreti Ali radıyallahu Aleyhi Efendimiz'e emanet etti. Bak bir şu parayı filanca emanet bırakmıştı. Şunu filanca emanet bırakmıştı. Bunların hepsini yerli yerine yerleştir olur mu diye emanetinin efendim iadesini güzelce şey yaptı. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim kendimize sık doğru sözlülük vasfını mutlaka efendim vasıf edinelim, benimsetelim ve şaka bile olsa yalanın hiçbir çeşidine girmeyelim. Şakadan söyleyiverdim canım. Bir Nisan, yani bir Nisan şakası öyle şey olur mu? Yalandan şaka olur mu? Olmaz. O Avrupalıların kafası. Bizde öyle şey olmaz. Yani bizde şaka yalan bile olsa şey yani şaka bile olsa yalan söylemek yoktur. Her şey doğru olacak. Efendimiz'in mizahından, şakasından örnek. İhtiyar akrabası olan bir kimseye demiş ki ihtiyarlar cennete girmeyecek. O biraz şaşırmış, üzülmüş. Tabi Peygamber Efendimiz ihtiyarlar cennete girmeyecek deyince onun üzüldüğünü anlayınca gençleştirecek Allah demiş. 30 küsür yaşında böyle tam yetişmiş genç bir insan olacak. Öyle, öyle ayağı titreyen böyle iki kat olmuş Efendim, dizi ağrılı, beli ağrılı Öyle olmayacak yani. Gençleşecek, ihtiyar halinde girmeyecek. Allah gençleştirecek, öyle sökücek. e Bir şaka yapıyor. Sonra birisine, yine yakınlarından... birisi leşeli zamanında... Demiş senin gözünde aklık var. O da telaşlanınca... Gülmüş demiş, herkesin gözünde akı yok mudur? Bir kara var, bir ak var ya. Gözünün karası var, akı var. Demek ki... Yani şaka bile olsa genel sözün aslı esasının doğru olmasına dikkat edeceğiz. İkinci hadisi şerif. İnne, inne mât fil maruf Bu bir uzun hadisi şerifin son cümlesidir ki buraya bunu almış sadece kitabı yazan mübarek saat. Yine buhari ve müslüm rivayet etmiş bunu hazreti ali radıyallahu anh efendimizden rivayet etmiş. İnne mât İtaat etmek sadece ve sadece fil ma'rufi maruftadır. Yani aklın, şeriatin, vicdanın makul gördüğü, doğru gördüğü şeyde itaat vardır. Doğru görmediği, kabul etmediği şeyde şeriata uygun olmayan işte itaat yoktur. Şimdi bu niye söylenmiştir bu hadis-i şerifin? Ayetler bir olay olur hadise cereyan eder, ayet iner, Ola, o olaya derler bir sebebi nüzülü ayet. Ayetin iniş sebebi. Şöyle oldu, şöyle oldu da, onun üzerine şu ayetler indi. Denilir, sebebi nüzül. Bir de şöyle oldu, şöyle oldu da Peygamber Efendimiz onun için böyle buyurdu, denilir. Buna da sebebi virudu hadis. Hadisin Efendimiz'in mübarek ağzından varid olmasının sebebi. Neden? Peygamber Efendimiz birisini. Bir grup insanla beraber... ...bir vazifeye göndermiş. Müfreze diyelim. Bir ekip diyelim. Bir grup diyelim. Göndermiş. Siz çıkın Medine-i Münevere'den... ...Salanca Kabilenin... ...mıntıkasına gidin. Şu işi yapın. Şu işi yapın. Şu işi yapın. Dönün gelin. E, İslam'da... ...güzen, intizam, mizam... ...ve itaat ve... ...şey var. Söz dinlemek var. E, yani on kişi gitti ne olacak? Bir tanesi mutlaka başkan olacak. Camide nasıl namazı kılarken bir tanesi imam oluyor, öne geçiyor. İntizam var. Camide ne kadar büyük bir intizam vardır, safları düzeltiyoruz. Hatta Efendimiz safların arasına girermiş, mübarek sen biraz içeri gir, sen de biraz geride kalmışsın, şöyle ön tarafa çık diye safları düzeltirmiş. Neden? İntizama öyle alıştırıyor ki her şeyimiz intizamlı olsun diye namazda bile kimsenin göğsü önde olmasın, karnı içeride olmasın topuğu geride olmasın birisi öteye çıkmış saf böyle yılan kahveye kuruluyor, öyle olmayacak, muntazam olacak diye. Şimdi birisi ekibin başkanı olacak tabi kim başkanı olur? Efendimiz, kim kimi seçerse o olur. Normal olarak biz de bir seyahate gittiğimiz zaman birisinin başkan olması lazım. Kimin başkan olması lazım normal olarak? Kur'an-ı Kerim'i en çok bilen insanın başkan olması lazım. Allah'ın emrini en çok bilen, dini en iyi bilen kimsenin başkan olması lazım. Yani فَلْيَؤُمْ مَهُمْ akrauhum Böyle bir ekipte başkan, Kur'an'ı en çok okuyan, en iyi bilen, Kur'an-ı Kerim'in ahkamına en aşina olan kimse olması lazım. Bu da bir mühim kaydedir. Hatta gene böyle bir ekibi göndermişti de söz sözü açıyor. Başka bir konuya geçiyoruz ama açıyorsunuz. Madem açtı o zaman söylemek gerekiyor. Siz de flence vazifeye gidin diye bir grup insanda vazifelerde vazifelendirilmiş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ve hepsini yanına tek tek alarak iltifat buyurmuş sormuş. Sen nasılsın? Kur'an-ı Kerim'den ne kadar biliyorsun? Ezberinde nereleri var? İşte Ya Resulallah şu sureyi biliyorum, bu sureyi biliyorum. Şöyleyim, böyleyim. Herkes bir şey söylemiş. Bir genç delikanlıya sıra gelmiş. Delikanlı, o da vazifeli. Yaşı genç, ötekiler daha yaşlı başlı. Gel bakalım. Sen ne biliyorsun Kur'an-ı Kerim'den? Ona da aynı soruları sorduğu zaman dikkat ediniz. Buyurmuş ki o şahıs ya Resulallah, şurayı, şurayı, şurayı biliyorum Kur'an-ı Kerim'den, bir de Bakara Suresi biliyorum. Yani el-ıf-la-mim, El kitab la ray fiden amener Resulü'ye kadar 286 ayetlik, 2,5 cüzlük Bakara Suresi'ni biliyormuş. Efendimiz bir daha sormuş. Bakara Suresi'ni biliyor musun? Ezmene, bu genç yaşında maşallah ötekiler bilmiyorlar, bu kadar bilmiyorlar. Sen Bakara Suresi'ni de biliyorsun. Evet Ya Resulallah, Bakara Suresi'ni biliyorum. Ha, iz hep, iz hep fente tamam hadi gidin sen bunların emirisin komutanı başkanı reis sensin. madem sen bakara Suresi biliyorsun bakara suresinin içinde neler var hazine bakara suresi sabah insan bakara suresini okursa akşama kadar melekler kendisine istiğfar eder eve bereket yağar işi rast gider insanın bakara suresi çok mühim bir sure ve içinde ahkam ayetleri var. Ahkam-ı ilahiye, ahkam-ı şeriat, Efendim, onları çok iyi biliyor. İnsan yaşın küçük ama hadi bakalım gidin sen bunların emiri olacaksın buyurmuş. Şimdi bu böyle, bir kaide bu. Kur'an'ı en çok bilen, Allah'ın emirlerini en iyi bilen başkan olacak. Az, az bildi mi yanlış yere götürür, Allah'ın sevmediği işi yaptırır diye Allah'ın ahkamını en iyi bilen başta olacak. Belediye reisi ölü olması lazım, valinin ölü olması lazım, paşanın, generalin, leresinin ölü olması lazım. Yani ordu'nun içinde mesela diyelim ki hafız falanca paşanın şey olması lazım. Efendim bilmem şu belde'nin reisi alim ve hafız ve bilmem ne filanca olması lazım vesaire. Yani neden? Keyif idare keyfi bir şey değil. İdare Allah'ın namına olacak. Allah'ın kulları, Allah'ın sevdiği yollara sevk edilecek. Allah'ın sevmediği yollara sevk etme. Kimsenin hakkı yok. Fırsızlık yap. İçki iç. Efendim, e eğlen, çal, oyna, ıvır zıvır kimse diyemez. Annesi dese, babası dese, kocası dese, hocası dese, ötekisinde dinlememesi lazım. Nitekim burada da ne diyor? Dinlemek, büyüğün sözünü dinlemek başkanın emirin sözünü dinlemek Allah'ın emrettiği müsbet yolda, taat yolundadır ibadet yolundadır, isyan yolunda Allah, söz dinlenmez bugünkü kanunlar da öyle diyor amir ka kanunlara aykırı bir şey emretse memuruna canım işte o parayı alıver de o işi usulsüz şöyle yapılır. aşağıdaki dinleme, dinlemez dinlememesi lazım kanuna göre dinlense ne olur Kendisi bizzat sorumludur. Efendim amirim bana emretti. Ben onun memuruydum. on işi yaptım. Yaptın ama kanunda yasak olan bir şeydi. Niye yaptın? Yapmaman gerekiyordu derler ona. Yani usul, kafa, mantık. Akıl için yol bir olduğu için öyle oluyor. Ancak taatte itaat vardır. Şimdi birisini başkan seçmiş. Şimdi başkanlığın da kendine göre tehlikeleri vardır. İnsanın nefsi kabarır. Ben başkan oldum der. Omuzu kalabalıklaşınca rütbesi artınca efendim mevki, makam sahibi olduğu değişikliğe uğrar insan. Neden? Nefsi kabarır. Şeytan onu körükler. Sen nesin be? Eşin yok. Bir tanesin dünyada. Vay vesaire filan derken nefsi farkına varmadan kabarır. Ötekilere tepeden bakmaya başlar. Bu doğru bir şey değil. Bu ahlaken doğru olmayan bir şey. Bir Mitevazı olacak. Haddini bilecek. Herkesin kıymetini bilecek. Karşı tarafın kıymetini bilecek. Şimdi o şahıs da seyahati yapmışlar Ara biraz bozulmuş. Başkanla ekibin arası biraz bozulmuş. Bir yerde tanıklamışlar, Çalı çırpı toplayın demiş. Toplamışlar. Çalı çırpı toplamışlar. Ateş yakın. Yakmışlar. Emir ya, başkan ya. Peygamber Efendimizin tayin ettiği, buna itaat edin dediği kimseye. Çalı çırpıyı toplamışlar. Ateşi yakmışlar. Har har har har. Toplanan şeyler yanıyor. Girin içine demiş. Kız, kızdı ya, ötekilerle ihtilafa düştü. Ben, ben demiş, başkan değil miyim, girin içine. Durmuşlar. Bir onun yüzüne bakmışlar, bir ateşe bakmışlar. Demişler ki, biz ne ateşe gireriz, ne senin sözünü dinleriz, efendim, ne de bu işi burada bırakırız, bunu Resulullah'a getireceğiz, soracağız demişler. Ve gitmişler, dönüşte, o... Seyahat bitmiş, vazife bitmiş, dönmüşler. Demişler ki ya Allah hani sen buna itaat edin buyurmuştun, başımıza başkan seçmiştin. Onunla beraber gitmiştik biz. Sonunda bize böyle yaptı yani ateş yakladı, içine de girin dedi. Yani senin sözün bizim başımızın üstüne. Sen öl dediğin yerde ölürüz, savaş dedi deseydi. O, o şahıs savaşırdık vesaire filan ama yani ateşe de girmek istemedik. Yoksa girmemiz mi lazımdı, girmememiz mi doğru oldu ne dersiniz? yanlış mı yaptık, doğru mu yaptık diye öğrenmek için sormuşlar peygamber Efendimiz'e de. demiş ki İyi ki girmemişsiniz, ateşe girseydiniz ölseydiniz cehenneme giderdiniz çünkü intihar olur ateşe girseydiniz cehenneme giderdiniz öyle itaat gözü kapalı bir olay değildir gözü kapalı bir kayde değildir itaat ibadet yolundadır, hak yoldadır Allah'ın razı olacağı yoldadır razı olmayacağı yolda itaat olmaz bu çok bir kural. Yani itaat Allah'a olacak yani. Allah'ın isyan ettiği yerde isyan Allah'a isyan olacak olan Allah'a isyan mahiyetinde olan bir olay hakikaten olmayacak. Kim emre ederse etsin. Onun için demişler ki fıkıhçılarımız kitaplarda yazmışlar la ta'ate li mahlukin fi ma'siyetil <gülüyor> Allah'a isyanda kula itaat olamaz eğer bir kul Allah'a isyanı emrediyorsa o kula itaat edilemez. Çünkü o da haddini bir Allah'ın yasak kıldığı, haram kıldığı, Allah'a isyan olan bir şeyi macununa memurlarına emretmeseydi. Haram olan bir şeyi efek olan bir şeyi emretmeseydi. Bu çok çok önemli bir hususdur yani. İki bakımdan önemlidir. Amir ve başkan ve yönetici durumunda olan herkes için önemlidir emirlerini düşünüp taşınıp versinler. İsyan emretmesinler. Yani Allah'a isyan ve günah olan bir şeyi emretmeye hakları yok. Kendileri günaha girerler. Böyle emretmesinler. Amirler için nasihat tarafı bu. Memur takımı ve emredilen raiye takımı itaat eden taraf. Mesela evde anne babaya itaat edecek çocuk. Efendim şeyde bir dairede mağdun, maferka itaat edecek. Ordu da yüksek ütbeliğe aşağıdakiler itaat edecek. Her yerde, herkes şobandır. Herkes bir itaat mekanizması içinde yerini almıştır. Efendim aşağıdaki de yukarıdan gelen emirler Allah'ın rızasına ve emirlerine aykırıysa o zaman dinlenmez. Dinlerse o da sorumlu olur. İkisi de sorumlu olur. İkisi de cezayı yerler. İkinci hadis şerif bu efendim üçüncü hadis-i şerif okuyalım üç olsun ezan okundu ama kısa bir hadis-i şerif daha okuyalım ondan sonra bitirelim konuşmamızı İnne min eberril birli en yasılar racülü <gülüyor> ehle vid ebihi ba'de en bu da Buhari ve Müslüm'den tevafukhan üç hadis-i şerifte en sağlam kaynaklardan geldi peş peşe diyor ki peygamber efendimiz iyiliklerin en iyiliği hani demin birinci hadis şerifte dedik ya iyiliğin çeşitleri çoktur anaya babaya itaatten başlar bu yoldan çölü çöpü kenara koymak da yolu temizlemek kimsenin ayağına bir şey takılmasın diye e, açmak da bir e, iyiliktir çeşidi çoktur binlerce çeşidi vardır sayılamayacak kadar çeşidi vardır çünkü hayatta insanın yapabileceği işler çoktur ama bu iyiliklerin en iyilerinden birisi min diyor, min eberril yani iyiliklerin en iyisi min geldiği için yani onlar da çeşit çeşittir onlardan birisi de şudur ki iyiliklerin en iyilerinden bir tanesi de şudur ki en yasılar racüle ehle vüddü ebihi babasının ahbab ve dostları ile hürmet ve ilgi ve alakasını ...babası ahirete gittikten sonra da... ...devam ettirmesidir. Şu babamın... ...ahbabıydı. Frenca babam çok iyi görüşür... ...konuşurdu. Aralarında çok sıcak... ...münasebetler vardı. Çok samimi dostlardı. Gidecek onu... ...ziyaret edecek. Yani... Anaya, ...ana babaya itaatli bir evlat... ...hayatında annesine babasına itaat edecek... ...elini öpecek, sözünü dinleyecek... ...hizmet edecek, kesesinin ağzını açacak... ...onları giydirecek, yedirecek... ...efendim her türlü gönlünü alıcı işleri yapacak, hayırlı evlatlığı yapacak yapacak, vefat ettikten sonra bile onun sevdiği insanlara bile iyilik yapmaya devam edecek. Babasının hatırına, bunlar benim babamın dostlarıydı, bunlar benim baba dostlarım. Ben bunları nasıl bırakırım diyecek, bayramda ziyaret edecek, elini öpecek, halini hatırını soracak, yap yapabilecek de iyilik yapacak filan. İşte bu da Efendim iyiliklerin en güzellerinden birisidir diyor Peygamber Efendimiz. Bakın neleri öğretiyor Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz? Böyle çölde yetişen, hiçbir şey bilmeyen bir kalbi ne kadar ince davranışlara, ne güzel düşüncelere efendim o seviyelere getirmiş, yükseltmiş ki babasının dostlarını bile vefatından sonra ihmal etmesin, unutmasın diye efendim nasihat ediyor. Allah celle celaluhu dinimizin şu güzelliklerini öğrenmeyi nasip etsin bize. Yani bu dinimiz bir eşsiz, emsalsiz hazine sandığı gibi bir şey. Ama toprağın altında kalmış, korak yıkılmış. Efendim alt katta mahzendeydi şey. Hazinenin e, konulduğu sandık. Şimdi oraya gitmek lazım. Temizlemek lazım yıkıntıları şeyleri. Şu hazinenin kapağını açmak lazım. İçinde gerdenlikler var, inciler var, yakutlar var, efendim altınlar var, gümüşler var, efendim böyle sarı sarı, çil çil, sayılamayacak kadar çok altın var, mücevherat herat var filan, İslam bu işte. Ama biraz enkaz altında kalmış diyoruz. 20. yüzyılın afetleri, zezleleri, manevi efendim felaketleri yıkmış. Müesses İslam'ı e, e, örfü, adeti, töreyi, efendim bilgiyi gördüğü bir ara unutulmuş. Şimdi o İslam'ın güzelliklerini tekrar herkesin görmesi lazım, bulması lazım, öğrenmesi lazım. O hazineleri tekrar efendim çıkarmamız lazım ki hakikaten ev yaşayışımızda hazine, ticari hayatımızda hazine, efendim ruhi yaşayışımızda hazine, efendim askeri yaşayışımızda hazine siyasi yaşayışımızda hazine, her yerde İslami prensiplere değil sadece biz, dünya muhtaç. Dünya İslam'ın prensiplerine, o hazine gibi olan, o cevher gibi olan kaidelerine dünya muhtaç. Dünya şaşırmış. Dünya bugün edepsizliği para getiriyorsa terviş ediyor, yapıyor. Yapıl, yap, yapılmayı hoş görüyor. Geçen gün Artesim Birisi gazetede yazmış, Diyor ki yani gerekirse diyor sahnede affedersiniz e, mülasebe de cinsiyede bile bulunurum diyor. Benim diyor yapacağım işi, işi diyor, kim karışır diyor. Yani bu benim hürriyetim diyor. Ne kadar yozlaşmış şey. Yani bilgi ahlak seviyesi İslam olmayıca ne noktaya gelmiş yani para için neler yapacak hale geliyor. İnsanlar ne kadar arsız, yüzsüz, edepsiz, utanmaz hale gelebiliyorlar. Dünya muhtaç. Ama bu bizim memleketimizde böyle değildi. Nereden geldi? Bu Batı'dan geldi. Amerika'dan geldi, Fransa'dan geldi. O pis adetleri onların efendim açıklıkları, saçıklıkları, çıplaklıkları, edepsizlikleri, arsızlıkları, yüzsüzlükleri sinemayla, şunuyla, bunuyla, basınla, resimle geldi. Şimdi bizim sonradan görmelerde efendim, eskiyi bilmeyen sonradan görme bunlara göre yetişmiş olanlar da olmadık. Acayip şeyler yapıyorlar. Yani anla, al, böyle söyleyeyim İngiltere'de de yani anlayın. Erkek erkeğe papazın önüne gitmişler. Biz evleneceğiz diye nikah kıymışlar. Düşünebiliyor musunuz edepsiz, edepsizliğin boyutlarının ne hale geldiğini? Ondan sonra AIDS hastalarının neden çıktığını, Allah'ın belaları neden indirdiğini anlayabiliyor musunuz? Yani dünya muhtaç. Dünya batı dediğimiz dünya daha çok muhtaç çünkü orada hürriyet var e doğu da muhtaç, kuzey de muhtaç çin de muhtaç, insanlık yok merhamet yok, sevgi yok efendim, edep yok, ahlak yok başkasına karşı efendim, iyilik yapma duygusu yok, ama İslam'da hepsi var yoldan dikeni çöpü alıp kenara koymak bile iyilik efendim, arkadaşının yüzüne tedeslim etmek bile iyilik babasının dostlarını aramak bile iyilik, sılayı rahim yapmak, bayramlaşmak, iyilik yapmak, kesenin ağzını açmak, yetimlere bakmak, dullara bakmak, merhametli olmak, kuşları bile, hayvanları bile ezalandırmamak, vesaire, vesaire. E bu bu kaidelere cihan muhtaç. Herkes muhtar Allah bu hazineleri tekrar bulmayı, efendim tekrar o güzel e, manevi süslerle, cevherlerle İçimize dışımızı münevver ve müzeyyen etmeyi bize ve evlatlarımıza ve cümle cihan halkına nasip eylesin. Cümle cihan halkı İslam'ın güzelliğini anlayan anlıyor da toptan anlasınlar da cümle cihan halkı Allahu u Ekber Eşhedü la ilahe illallah deyip allah Teala Hazretlerinin yoluna girsin ve Allah yolunda yürüsünler. Cümle cihan gülüksen olsun. Yangın yeri olmasın, harabe olmasın. Efendim. Mezmeli olmasın, siliften olsun inşallah. Allah hepinizden razı olsun, geçmişlerinizden ruhu şad olsun, vücutlarınıza afiyet versin. Ömrünüzü rızasına uygun geçirmeyi nasip edin. <Gülüyor>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 Kul, zevallahu kebaba, sana rahmetin ve huzurunda, örneğin bu fıtratla, selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Elhamdülillahi, As our dreams are shattered, impossible. We should here. No matter siz benim hiç Thank <laughs> you. किराए <laughs> का <laughs> Nous devons nous rappeler le repas. Abi güzel genç Âmin, somin anneyefendi diye高 conclusions. Âmin, assum Âmin Âmin, Âmin <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> segramandaki <Sessizlik> tarih bu bayram gibi bir de bayramda sevdiği radyonluğu kullar olarak değiştiriyor. Haldirte huzuruna var, rızasında bir asıl büyük bayramı görmeylesin diye. Evraslarımızı sevdiği memnunikami kullar Yolunda dair çirkinme kaynıydasın. <gülüyor> Böytelerimizi içi milleti ve terhamın yanlışlıklarından ...cezalandırmasın. Hazretler'in tacirlerin tercih istilasına uğratmasın. Osmanlı devletleri selam edin. Allah'ımızı, evlatlarımızı, diğerlerimizi, büyüklerimizi, dosyumayesinde eylesin. Sarih ameller işlemi, ayıcı, savaflı, ömürsününün Hübüsevdiği Rab'i olan kulu olarak bağlanmayı nasip edilsin. Bir ömür diye esrar sorayım. Thank <laughs> you.